Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, hemen son sürat başlayalım. Elimizdeki kitabın adı Dixie ve Percy ile Son Sürat. Ee, bu yakın zamanda Red House Kids'ten çıkan bir kitap. Ee, Shirley Hughes ve... Clara William'i diye okunuyor sanırım. Ee, yazıp resimlemiş. Bu arada bunlar ana kız. Evet. Ee, ikisi birlikte çalışmışlar. Bu birlikte yaptıkları ilk kitapmış. Ee, kitabı Türkçe çeviren de Mercan Yurdakullar Ulayengin. Ee, kitap Dixie ve Percy ile Son Sürat e, adlı bu kitabın anlattığı hikaye aslında bir otomobil yarışı. Genel olarak diyebiliriz. Ama... E, Hani böyle son zamanlarda çok aşina olduğumuz türden bir otomobilli macera değil bu. Hani eski zamanlardan kalan böyle daha böyle eski çizgi filmler vardı. Böyle başında gevrek bir dış ses vardır. Bir şeyler sunar, bir teşrifat Hı -hı. bölümü olur. Sonra bir macera başlar, hızlı bir maceradır. Ne olup bittiğini aslında kestirirsin ama güldürür o seni komiktir falan. hani Mesela birinin kafasına bir şey düşer Down falan bir ses gelir. Bir şeyler Hı -hı. buluyor. Sürekli. Ee, hani bir koşturmaca vardır. Evet. Ama böyle sevimli tiplerdir de aynı zamanda. Biraz onları çağrıştırıyor. Öyle bir havası var bu e, kitabın. E, kitap bir teşrifat bölümüyle başlıyor işte dediğim gibi. E, burada e, kim olduğunu bilmediğimiz birisi işte gevrek dış sesi olsun. <gülüyor> e, Dixie ile röportaj yapıyor. Yani kim on, bu Dixie? İşte o zaten aynı zamanda onu da a, anlamamıza yarıyor. E, Dixie bir köpek. Ee, yani bir köpek adam nasıl diyeyim bilemedim yani böyle bayağı takma elbisesi var yani bir İngiliz beyefendi. <gülüyor> Şemine başında poz vermiş. Evet evet yani Paris'e de gitmiş seyahat etmiş belli yani orada şeyden görüyoruz şemlinin üzerindeki ıvır zıvırdan görüyoruz ve e, işte e, onunla bir röportaj anket tadında bir röportaj yapıyor işte sevdiğin renk hangisi ama yani bu üslupta var bir şey mesela merhaba dikiş kolay bir soruyla başlayalım en sevdiğin renk hangisi filan diye böyle mi? Bir... 50lerin e, magazin ee, i̇şte onların çizgi film gibi. versiyonu gibi evet. de aynı zamanda böyle bir işte antika havası var yani böyle bir antika da biraz ağır oldu da Ama eski havası var belki öyle diyelim. <gülüyor> Ondan sonra işte kırmızı rengi çok sevmemiş zaten bu arabasının da rengi aynı zamanda. <gülüyor> yani şimdi böyle dinleyince hani arabasına çok düşkün bir karakter e, izlenimi veriyor ki bu aslında benim için yani kişisel kişi olarak çok da olumlu bir şey değil yani hani araba sevdi falan yani biraz abartmıyor tabii arabayı sevmek o kadar kötü bir şey değil de e, fakat sonradan hani ilerleyen sahnelerde şeyi görüyoruz e, bu araba e, emekdar bir araba belli hani emektar emekdar arabası ve ona çok iyi bakıyor yani inanılmaz da tutumlu birisi yani bozulunca tamir ediyor hani onu bırakmıyor satmıyor atmıyor yani bir yandan da arabasına gözü gibi bakıyor. Ee, dolayısıyla aslında bu röportaj o zaman daha anlamlı hı hı. E, bir hale geliyor. E, işte, ama mesela diğer soru en sevdiğim bisküvi türü. <gülüyor> yani hani, Köpek bisküvisi. E, işte sahip olduğun en değerli şey mesela arabam diyor burada bir ondan sonra. E, işte, e, böyle bir e, mesela en abartılı alışveriş maceram bir seferinde 54 papyon birden almıştım ama indirimdeydi diye. Yani <gülüyor> bir çünkü... de Percy var. Ha evet, o, o da onun en yakın arkadaşı Percy. O da işte e, sürekli e, bir yancı karakter olarak e, Dixie'nin yanında bütün macera boyunca e, görüyoruz. E, kitapta geriye kalan karakterler de tanıtılıyor başlangıçta. Bunlardan işte mesela Luela var. Luella e, bizim olumsuz karakterimiz diyelim. Yani kötü karakter demek istemiyorum. Aha. Olumsuz karakterimiz. E, işte bencil kendinden başka kimseyi düşünmeyen, kazanma hırsıyla e, dolu ve kazanmak için de e, birçok şeyi göze alan bir tip. Sonra yardımsever aile var. Yardımsever aile e, adı yani yardımsever aile soyadları gibi yani öyle yüzün e, işte tatil'e çıkmak, şekerleme yemek ve başkalarına yardım etmek sevdikleri şeyler bu insanların. Sonra e, işte Ron Barakan var, e, benzin istasyonunun ve kafenin sahibi. Don Barakan'ın kardeşi, Don Barakan da Araba sahibi, Ron'un kardeşi. Bunlar da ayı karakterler. <gülüyor> ee, bir de e, Dot teyze var. Domates yetiştirmeye e, bayılıyor ve yardımsever babanın da e, teyzesi. Ee, sonra işte e, Ditford diye bir kasaba var, Dotford diye bir kasaba var. Bu iki kasabanın, işte birer ucunda iki kasabanın yer aldığı bir harita var kitapta. Yine sevimli e, Çizimler bunlar ve işte karışık yollar hani böyle vardır ya labirent evet. eğlenceleri onun gibi Daha görünüyor. kitap başlamadı değil mi? Bu ve giriş kitap baş... tabi kitap başlamadı böyle eğlenceli bir e, giriş kısmı var. E, işte Dixie O'Day arabasına bayılır ve ona gözüne bakar dedi kitap başlıyor sonra. Gerçekten de arabasını yıkamış silmiş bir güzel parlatmış kırmızı böyle klasik bir araba senin seveceğin türden <Gülüyor> klasik bir araba. Baya bir bakım yapmışlar arabasına. işte Dixie ve Percy birlikte. Ee, derken e, Luella da komşusu. E, ama o her yıl araba değiştiriyor. Her yeni model çıktığında arabasını e, yeniliyor. Ve e, hep çok pahalı arabalar almayı tercih ediyor. Ve hep e, bununla şey yapıyor. Yani bu pahalı arabalarıyla övünüyor. Onunla hava atıyor daha doğrusu. İşte Dixi sık sık porsiy arabasıyla kırlara götürürdü, değil mi? Ve çok kısa metin parçaları var. Hı -hı. Yani sayfadan sayfaya geçerken öykü akarken çok kısa metin parçaları e, ile akıyor öykü. Bu da tabi çok kolaylaştırıcı bir şey, bir sürü e, Hı -hı. şeyi. E, i̇şte Dixi arabayı sürerken Percy manzaranın tadını çıkarırdı. Yani böyle koyunların otladığı güzel bir kır manzarasının içinde gidiyorlar ama pembe yer. Evet, böyle kitabın renkleri çok güzel. Evet, kırmızı, siyah, beyaz, gri. Evet, belirli renkler var ve evet. e, o da bir üslup tabii. Zaten çok be, e, tatlı bir havada vermiş hı hı. kitaba. Yani o eski tadını da aynı zamanda çoğaltan bir şey. İşte günlerden bir gün yüksek bir tepeyi tırmanıyorlar. İşte virajlardan geçiyorlar vesaire. Yine kısa metin parçalarıyla akıyor hep. Tam o sırada işte Luella üstü açık yepyeni pembe arabasıyla onların yanından vızıt diye geçebilir. Bu arada ise şemsiye açık arkada Luella'nın <gülüyor> arabasında. E, i̇şte üstü açık arabalar hep bu arada söz konusu. ...ondan sonra Luella'nın arabası... Yani ...bu James Bond'un eski bölümlerindeki spor arabalara benzemiyor mu? Hmm, evet. Bizimkiler yolda kalmış galiba Evet, onlar tabii yolda, sürekli yolda kalıyorlar zaten. Araba hep arıza yapıyor bir biçimde. İşte bir tepeyi tırmanırlarken... ...virajlı bir yolda arıza yapıyor. Luella yanlarından geçip gidiyor. İşte... Ve hani şurada mesela karakteri net olarak ortaya çıkıyor Luella'nın. Başınız dertte galiba. Keşke yardım edebilseydim. Ama huyum kurusun. Motordan hiç anlamam. ha <gülüyor> deyip basın gidiyor. Ay sinir tamam, şey. yani hani böyle hemen sinirleniyorsun işte. Ondan sonra. Fakat o sırada e, Dixie ve Person'in başı daha da beter belaya giriyor. Çünkü araba geri geri kaymaya başlıyor. Oo, Dik bir tepeye tırmanıyorlar diye virajlı bir yol. Ee, i̇şte e, Dixie arabanın hakimiyetini kaybetmemeye çalışıyor bir biçimde o virajlı yollardan geri geri kontrolden çıkmış bir arabayı e, yönetmeye çalışıyor hı hı. bir biçimde e, macera öyle bir noktaya geliyor ki hani yine çizgi filmlerde çok gördüğümüz bir sahne vardır araba dengede durur uçurumun kenarında yo, yo, yo, yo, yani böyle bu aslında film, normal filmlerde de çok evet. gördüğümüz bir sahne ee, bir daha sonra da. işte öyle bir pozisyonda kalıyorlar. Uçurumun kenarında dengede kalıyorlar. Of, çok tehlikeli. Ve e, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Araba öne geriye sallanırken yardımsever aile geliyor. Hı. Onlar hemen işte bir şekilde el atıyorlar. Yardımsever ailenin de e, bir vos benzeri bir araçları var. Tepesindeki yüke bakar mısın? Tatile gidiyorlar yani. Tatilci. <gülüyor> Aynen öyle. E, arabayla işte e, oradan geçerken durumu görüp Müdahale ediyorlar ve arabayı yavaş yavaş çekerek e, Dixie ve Percy'yi onlar kurtarıyorlar. Ve e, böylece maceranın hani kitabın ilk heyecanlı e, zirvesini geçmiş oluyoruz. Sonra ikinci bölümde bir yarış ilanıyla karşılaşıyoruz. İşte e, hangi yoldan gidersen git diye bir yarış bir de yani. Böyle. <gülüyor> hani hangi yoldan gittiğinde de önemli. O, tam gün süren bir araba yarışı işte Dixford'dan e, Dotsford'u'ya ee, uh -huh. sürücüler yarışacaklar. Ama herkes canın istediği yolu kullanmakta serbest. İşte e, arabayı da yeni yaptırmış Dixie ile Percy. Hadi biz de katılalım. O da co-pilot olmak istiyor. Vesaire ve bir yarış sahnesi. Evet. Yani yarışın başlangıç ya sahnesi. Araba yarışı diyor ama aslında herkese Bu da bir tandem var mesela. iki kişilik bisiklet. İşte Fockler mesela tekerlekli bir küvetle yarışıyor. Ondan sonra fare bir çekçek çek, e, peynir dolu bir çekçek çek olan küçük bir arabayla Peynir e, dolu çekçek değil çekciyi peynir şeklinde içinde içi yavru ailesi dolu. var çalışırım. ondan sonra işte keçi mesafüzet adında bir araçla e, yarışa katılıyor dondurmacı var yarışa katılan mesela köpek balığı şeklinde bir araba var e, efendim e, yolcu koltuğunda inek taşıyan motorlu birisi var yarışan. Gibi gibi bir sürü bir şey işte traktörlü kediler şeyli vespalı ıı, tavşanlar vesaire derken İnsanlarla hayvanların böyle karışık olması da ilginç olmuş değil mi? Yani bütün karakterler evet, yani insan hepsi gönlümünde ama hayvanlar da insan e gibi. eşyaları ilgisileri evet. içinde aynen kasaba öyle. Yani. Tam, böyle. Evet kasaba böyle. Ee, işte sonra e tabii ki e Luella da hani yarışın başında ve daha başlar başlamaz herkesi Toz duman içinde bırakıp fırlayıp gidiyor. Bundan sonrası işte yarış sürüyor. Bizim Dixie Wappers'in arabası tabii çok yavaş gidiyor. Herkes onları geçiyor. Bu arada Luella çok yol almış durumda. İşte diğer karakterlerle yani bu Don Barakan ve Ron Barakan'la karşılaşıyoruz. Ondan sonra Dot teyzenin işe katıldığını görüyoruz. Bütün bu kişiler de katılıyor ve sonunda aslında bir tür tavşanla kaplumbağa hikayesi tadında bitiyor. E, ama tabii arada tatlı tatlı şeyler oluyor. Burada hani maceranın yine farklı zirveleri var vesaire. Şimdi bu kitabın e, benim için yani böyle süper müthiş bir öykümü hani öyle bir şey değil. Yani Aha. öyle bir beklentiye girmemek lazım. Dixie ve Percy ile Son Sürat e, kitabı hakkında. Ama kitabın özel yanı bence şu. E, bu kitabı mesela küçüklere e, okuyabilirsiniz. Yani küçüğünüze e, okul öncesi bir çocuğa belki hatta hı hı. Roman okumak istemez misiniz? Yani hani hep kısa resimli öyküler okuyoruz ya. Ama süren bir macera işte. Evet. Bu kitabın arkasını da yazıyoruz. Sanırım 7 bölümden oluşuyor ve 7 gün sürüyor mu? Evet bir şey? ee, öyle e, bir... E... Öyle bir ifade var orada da. Gerçekten de bölüm bölüm okuyup o heyecanı sürdürebileceğiniz tüm özelliklere sahip. Yani kitabın zaten ıı, hani... Iı, Roman unsurları açısından değerlendirecek olursan işte antagonisti var, işte olumsuz karakter var, işte kahramanlarımız var, o kahramanlarımızın başından geçen de işte e, kim dostu kim düşmanı belli bir noktada anlıyoruz, e, işte mentoru var yani evet. hepsi oluyor e, yol boyunca e, bir sürü şey geçiyor başlarına yani... Ve işte zir, öykü zirveleri var. Hepsi var evet. yani gerekli olan tüm unsurlar da var yerli yerinde. E, güzel de resimleri var. Yani bu şekilde e, değerlendirdiğimiz zaman kitabı e, mesela ilk okuma çağındaki bir çocuğun roman okuması bence çok güzel bir şey. Evet. Ve bunu çok kolayca güzel okuyabilir. Kısa metinlerle geçiyor çünkü büyük resimler, kısa metinler tatlı tatlı. Çevirisi de gayet iyi. Evet. E, Mercan zaten e, biliyoruz çevirileri genel olarak iyi. Genelde iyidir Mercan'ın. Bir de şöyle bir durum var, e, kitaplarla haşır neşir olan çocuklar, e, okumayı bilmeyen çocuklar bir noktada e, okula başlamadan hemen önce artık e, resimli kitaplar ya da kısa öyküler onları kesmemeye başlıyor. Yani çok net görebiliyorum. Mesela e, çok yakın bir arkadaşımızın oğlu Çınar, merhaba Çınar, <gülüyor> <gülüyor> e, daha ilkokula başlamadı ama bir süredir... Hıtırcık okuyorlar. Şimdi evet. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı okumaya başladılar. Her akşam bir bölüm. Tam da senin dediğin gibi. Çünkü artık kısa hikayeler yetmemeye Kesmiyor. başladı. Ve ama baştan beri düzenli kitap okunan evet. bir çocuk için. Ve artık. E, böyle hikayeler tabii heyecan var. E, komedi var. Işin içinde. Evet, her şey Dinlemesi, var. resimler var zaten. Bir sürü resimle dolu. E, hem bakıp hem dinleyip eğlenerek gerçekten çok keyifli vakit geçirtebilecek kitaplar bu, bu tarzda. Hem roman olup hem de resimli kitap. Geçiş dönemi için de muazzam tabii yani çok başarılı bir e, kitap oluyor. Dolayısıyla her bakımdan aslında e, düşündüğümüz zaman okul öncesi ve ilk okumaya başlayan çocuklar için... Bir roman seçeneği yani evet. e, Dixie ve Percy ile son sürat. E, ama daha uzun konuşmayayım istersen. Evet, bu bir e, seriymiş zaman... bu arada. Ay, evet devamı Dixie gelecek. Dixie ve Percy ile Elmas Hırsızları ikinci kitap. E, hatta onun ilk bölümünü de e, Arkasına kitabın sonuna şey eklemişler. E, Arkasında bir etkinlik bölümü de var bu e, arada. Tabii i̇şte, oyun önerileri sorular, oyun var. Önerileri de fotoğraf var. albümü var. Yani çok e, tasarım olarak bence e, Gayet, çok evet. keyifli bir kitap olmuş. Evet İstersen... şimdi bir müzik arası verme zamanı geldi. Çünkü ben zamanı yine bitirdim çok konuşarak. Ee, şimdi yine Putumayo'dan bir evet, şarkı African seçmiş. Playground, evet. Da? Say Lolo muydu neydi? Evet. Say Lolo. La la lo, lo, sing lolo. Lo. Rise. Gonna make you wanna dance all night. So come on and dance. She's got love for me. Let the rhythm move you happily. Let your trouble go. Come what right may. Sing with me and let your body sway. Want you to sing it with me. Sing along with me. Sing lo lo Want you sing it with me Sing lo lo with me Let your spirit high and sing lo lo Hey sing lo lo lo lo lo Sing lo lo Everybody sing lo lo It's not so hard to feel good that I know Just show your love and let it flow Have a good time, that's what I say Let the music bring a brighter day Reach out to someone and say hello Sing low under the bright rainbow Feel the rhythm, let your body your body loose and dance solo, so won't you dance it with me, dance it with me, let your spirit high and dance solo, come on, dance it with me, dance solo with me, let your spirit high and dance solo. 94.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi sırada ne var, ne anlatacaksın? E, bu sefer kedili bir kitap var. Hınzır Kedi Toful'un Günlüğü. E, az önce e, hayvanlı bir kitaptan bahsetmiştik ama... Aslında karışık bir kitaptı. Evet, biraz. yani hayvanlar ve insanlar aynı ortamda e, ortak şartlarda yaşıyorlar. Evet. E, yani hayvanlarda Eşit, kasaba... Evet halkının bir parçasıydı. Tabi burada hayvanlar kişiselleştirilmiş, şey, evet, insanlaştırılmıştı. insanlaştırılmıştı. İnsanlar hayvanlaştırılmamıştı. E, bu sefer benim elimde gerçek yani Allah'ın gerçek. gerçek bir hayvan öyküsü var. <gülüyor> gerçek dedin ya. <gülüyor> yani gerçek bir kedi söz konusu. Peki. Gerçek bir kedi nasıl olur derseniz gerçek bir kedi ortalık karıştırabilme potansiyeli yüksek bir canlıdır. Ve kedi sevenler için sorun değil ama kedilerden çok da hoşlanmıyorsanız ya da kediye tahammül edemiyorsanız e, buradaki Toful denilen kedinin e, aile üzerindeki etkisini de çok net hissedebilirsiniz. Toful e, evin kedisi ve hikayeyi o, onun ağzından dinliyoruz. Ya da e, evin efendisi. Kedilerin evin, öyle bir tavrı oluyor evet, ya. Evet yani insanlara bizim Bizi gördüğümüz gibi bakmıyor. yani Çok evet. farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Ee, hikayeyi anlatmadan hemen e, yazarını e, da söyleyeyim. En Fine tarafından yazılmış. Selahattin Özpala Bıyıklar tarafından çevrilmiş. Ee, Emine Bora resimlemiş ve Yapı Kredi yayınlarından çıktı bu kitap. Ee, hikayeyi Toful anlatıyor. Ve pazartesi diye başlıyor haftanın günlerine bölünmüş kitap. Bölüm başlıkları öyle incecik bir kitap zaten. Yine yedi başlık, yedi gün. Yedi gün değil. Evet. E, Cuma günü, cumartesi bitiyor. Pazartesi başlayıp cumartesi Aha. bitiyor. Tamam tamam Asın beni o zaman. Kuşu ben öldürdüm. İnsaf yahu ben bir kediyim. Benim işim bahçede bir çitten öbürüne zor bela uçabilen o küçük tatlı yağlı ballı kuş böreklerinin peşinde oradan oraya sürünmek. <gülüyor> Çok fenaymış ya. Toffol böyle bir karakter. Bir de yani ifadesi dili o kadar eğlenceli ki böyle. <gülüyor> yani kedi seviyorsan dediğim gibi çok eğlenebilirsin. Kediden hoşlanmıyorsan iyice bir gıcık olursun evet. yani. Ee, kuş. Öldürmüş, yakalamış ve e, evin kızı hıçkıra hıçkıra ağlıyor işte. <gülüyor> e, çünkü kuşu getirmiş eve. E tabii hep yani yaparlar kediler ya yine. Böyle yaparlar, İ İçeri getirip halının üstüne bırakınca kıyamet kopuyor. E, ve salı gününe geçiyor. Yani evde böyle bir anne yerleri siliyor. Baba kızıyor. Çocuk ağlıyor. <gülüyor> Kedi de bir köşede çekilmiş bize anlatıyor hikayeyi. E, pazartesi böyle geçiyor. Salı günü Küçük cenaze çok hoşuma gitti. Gelmemi gerçekten istediklerini sanmıyorum ama diye başlıyor bu sefer olayların devamını anlatıyor. Ve sürekli işte onun hakkında konuşulanlar. Herkes şikayet ediyor TOEFL'dan. TOEFL'da bize bunları anlatıyor. Bütün yaptıkları yakınmak diye işte şikayet ediyor aileyi ve artık ailenin tahammülü kalmamış yani biz iki günü gördük ama ondan önce kim bilir neler yaptıysa artık bu toful sonra üçüncü gün fare getiriyor yine aynı olaylar yaşanıyor işte kız çocuğu yalvarıyor buna ne olur yapma artık diyor gözyaşları içinde e burası da Luna Park'a benzemeye başladı. <gülüyor> Aslında zaten Luna Park ya diyor. E, ve Perşembe günü. Asıl olayların patlak verdiği gibi Perşembe günü. Çünkü tamam tamam tavşanı açıklamaya çalışayım. Her şeyleri... <gülüyor> tavşan sürükleye sürükleyip tavşan getiriyor ama basbayağı da şişmandı diyor. Şikayet ediyor. Zorla getirmiş. Komşunun tavşanı bu pompom. Üstelik daha sonradan anlattıklarından anlıyoruz ki e, ponponla toful yakın arkadaşmış yani toful anlatıyor bize yani zaten ölmüştü ödüyor ama aileye anlatamıyor bunu ve aile e, gerçekten çıldırıyor yani çünkü kendi boyu kadar bir şey üstelik komşunun tavşanını getirmiş ölü üstü başı ve çimen lekesi toprak toz toprak içinde e, ve ne yapacaklarını şaşırıyorlar yani evde tutamazlar bıraksalar kedinin yaptığı anlaşılacak işte e, bir yandan Toful e, Pompon'la ilişkisini anlatıyor ve Pompon'a bir zarar vermediğini biz anlıyoruz. haber e, Pon diye başımı eğerek selam verirdim ona diyor. O da iyilik Tof diye karşılık verilmiş. E, ama aile ne yapıyor? İşte e, bir yanda böyle bir operasyona girişiyorlar. E, tavşanı alıyorlar işte yıkıyorlar, köpürtüyorlar. Ama. Bir <gülüyor> bir şey ve gece karanlık olunca tavşanı geri götürecekler. Öyle çılgın bir operasyon <gülüyor> Bence başlıyor. Bence aile de bayağı arızalı. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Yani acaba başlarına ne gelecek? Mutlaka bir şey olacak diye bekliyorsun. Ee... Sonunu anlatma istersen. Sonunuza gerisini okuyayım ben de. Sonunu Perşembe günü oluyor ve Cuma... Hala cuma diye bir bölüm daha var ve cumartesi günü hikaye tamamlanıyor ve ailenin aslında nasıl saçma sapan bir işe girişmiş olduğunu da hikayenin en sonunda anlamış oluyoruz ve sonunda Toful'a olan yaklaşımları mı diyeyim Toful'a karşı besledikleri öfke bir anda diniyor başka bir Bakış açısı Aha. kazandıkları için Toful'u anlıyorlar. Neyse ki bütün Vay, cezalar bu kalkıyor. Güzelmiş. Çünkü şey mesela evi kedi kapısı var. Baba çivi çakıyor. Dışarı çıkabilirsin ama içeri giremezsin. Tek taraftan giriş <gülüyor> yaptım diye. Gitsin diye her şeyi yapıyorlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Aile gerçekten delirmiş durumda. Ve burada tabii dil çok güzel. Selahattin Özbal'a bıyıklar gerçekten... Ee, çok eğlenceli bir toful dili yaratmış ee, tofulu dinlemek okumak demiyorum dinlemek çünkü ben e, okurken konuştu benimle toful benim için gerçekten keyifliydi çok eğlendim kısacıkta da bir kitap ee, aslında e, kediler böyle canlılardır yani kedi doğasını çok güzel anlatıyor bence ee, biz hani mesela televizyonda e, belgesel olur aslan çeylanı kaptığında herkes böyle bir tepki gösterir ya işte kötü yaratık vahşi. Aha. Aslında o aslanın doğası o. Doğası o. Evet ne yapsın yani başka. Ya da işte kedinin doğası da tofulun doğası da fare Do yakalayıp evet. getirmek yani aslında armağan olarak da getirirmiş ya kediler evet. sahiplerine. Ee, yani hem eve alıp Ondan sonra da bizim yaşadığımız gibi yaşamalarını bekleyemeyiz hayvanlardan. Ama çok bekle, yapıyoruz. bekleniyor doğru diyorsun. O yüzden en Fine bence güzel bir konu seçmiş. Kedilerden çok iyi anlıyor sanırım. Kesinlikle yani çok e, güzel bir i̇yi kedi karakteri yani yaratmış e, Toful. E, biz de bu sayede e, bir kedinin bakış açısından bakma şansı buluyoruz. 5-6 beş, beş, gün bile olsa kısa kısa. Ee, Yapı Kredi Yayınlarından çıkan Hızır Kedi Tofulun Günlüğü and Fine yazmış, Selahattin Özpala büyüklerde dilimize çevirmiş. İstersen e, burada programımızı bitirelim. Benim istememle ilgili değil de zaman bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa <gülüyor> tamam. istemem. Ee, evet, bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Görüşmek üzere.